Canlı yayındayız saat 19.10.37. Şu anda bu akşam ve bir süre Bilge Karasu konuşmaya devam edeceğiz açık dergi programının içerisinde. Çünkü Bilge Karasu'nun 15. yıl dönümü özellikle Metis'ten çıkan eserlerini konuşacağız. Onun hakkında yazılan çizilenleri konuşacağız ve onun yazdıklarını konuşacağız. İki konuğumuz var. Metis yayınları eleştiri dizisi genel yayın yönetmeni Tuncay Birkan ve Bilge Karasu Edebiyat İncelemeleri dizisi yayın yönetmeni Süha Oğuz -Eltem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak bir bilgi vererek başlayalım sohbetimizi dilerseniz. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Aralık ayında Bilge Karasu ile ilgili bir proje yapmaya hazırlanıyor şu anda değil mi? Evet. Bilge, ölümünün 15. yılında Bilge Karasu başlıklı bir toplantı olacak. Toplantıyı Semih Tezcan'la Tansu Açık organize ediyorlar. Şu anda çalışmaları sürüyor. Aslında yakınlarda kaybettiğimiz Füsun Hanım da tam bu hazırlıkların içindeydi. Evet. Ama maalesef katılamıyor bu çalışmalara. Evet. Peki Füsun Hoca'dan bahsetmişken oradan devam edelim. sohbetimize Füsun Akatlı'nın yapmış olduğu Bilge Karasu araştırmaları, incelemeleri, yazılarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Füsun Hanım esasen bize e, Müge Gürsoy Sökmen'le beraber e, bir kitap hazırladı. Bilge Karasu aramızda başlıklı 1997 yılında yayınlanmıştı. Hem kendi yazısının da olduğu bir şeydi, o bir derlemeydi. Onun dışında, onun hakkında yazılmış... E, Çeşitli metinlere, eleştiri metinlerine de yer veren e, güzel bir seçik olmuştu. Onun e, ötesinde bir de daha önce Bilge Karasu'nun e, ölümünden sonra yayınladığımız birkaç kitabı oldu. Onlarından iki tanesinin e, editörlüğünü ve hazırlanma işlerini Füsun Hanım yaptı. E, bir tanesi lamlar Anası ya da Beyoğlu, diğeri de Öteki Metinler Onların tamamen işlerini yine Müge Gürsoy Sökmen'le koordineli olarak Füsun Hanım yürütmüştü. Evet Füsun Hanım hocanın yaptığı işlerden biriydi. Bu da Bilge ile ilgili yapmış olduğu edebi incelemeler, yazılar. Evet Metis yayınları da Bilge ile ilgili başka neler çıktı, neler yapıldı, onun hangi eserleri basıldı, onunla ilgili hangi eserler basıldı? Bilge Karasun'un bütün eserlerini biz Hı -hı. basıyoruz zaten. Ee, i̇sterseniz hızlıla şöyle bir hatırlatayım Lütfen, evet. başlıklarını. Ee, bir Troya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı. Göçmüş kediler bahçesi. Kısmet büfesi. Gece. Ve kılavuz ki bunlar bizden önce de yayınlanmıştı zaten çeşitli tarihlerde. Ee, biz bunların yeni baskılarını yaptık. Ee, ondan sonra narla incire gazelle. E, biz yayınlamaya başladık ta, yeni kitaplarını. Ne kitapsız ne kedisiz başlıklı bir der, e, deneme e, metni yayınlanmıştı bizden yine. E, onun dışında Altı Ay Bir Güz o tam e, ölümünden önce hazırlanması süren aslında son şeklinde yine kendini verdiği e, ama çıktığını göremediği bir kitap oldu Altı Ay Bir Güz. E, ondan sonra yine bahsettiğim Füsun Hanım'ın hazırladığı öteki metinler ve Susanlar çıktı yine sözünü ettim e, Bilge Karasu aramızda kitabı çıktı 1997 yılında ayrıca da e, Cem İleri'nin e, bir e, şeyin e, yayın bir incelemesini yayınlamıştık e, Bilge Karasu hakkında evet. peki şunu da konuşalım Bilge Karasu'nun biyografisine baktığımızda ön plana çıkan şeyler neler neler anlatmak istersiniz Bilge Karasu ile ilgili Bilge Karasu'nun e, yazarlığı aslında herkesin e, takdir ettiği e, bir üslup e, ma, şey öncelikle temayüz eden bir yazarlık. Hı hı. E, aslında çok ilginç bir şey. E, genelde e, şey bir yaklaşımı vardı e, bilge, bilge Bey'in. Edebiyata e, epey saf bir yaklaşımı vardı. Yani e, arı anlamında saf hı hı. demek istiyorum. E, zamanında çok fazla da anlaşılamadı e, tabii ki söylenebilirim tutuncacığım ar araya girebilirim tabii. ve tabii Bilge Bey'in e, eserleri muhteşem eserler fakat biz eleştirel bakımdan henüz yeterince e, yaklaşabilmiş anlayabilmiş irdeyebilmiş değiliz onun için de bu sempozimlerin olması gerekiyor e, çeşitli çok öğrencilerimizin çok hocalarımızın e, bu konuda çalışmalar yapması gerekiyor yani muhteşem olduğunu biliyoruz ama nedir onu yakında ha. öğreneceğiz inşallah. Yani üç, üç vakte İlmanın kadar zaten zaten. çözümlemeye başlıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki aynı zamanda başka dillere de çevrilmiş eserleri var. Onlara da hızlı bir hatırlayalım isterseniz. Ee, gece çevrildi. Gece çevrildi. Amerika ya Amerika'da Louisiana Üniversitesi tarafından yayınlandı. Almanya'da, Fransa'da ve Yunanistan'da yayınlandı. Göçmüş Kediler Bahçesi e, çevrildi Amerika ve İngiltere'de ki bu çeviri e, a, a, 2004'te Amerika'da Ulusal Çevirmenler Birliği ödülünü kazanacak kadar iyi bir çeviriydi. E, onun dışında Peru'da yayınlandı, Rusya'da ve Ukrayna'da yayınlandı. Bir, uzun sürmüş bir günün akşamı da Yunanistan'da yayınlandı. Bildiğim kadarıyla da İngilizce'ye çevrilmekte şu anda. Hı hı, güzel. Şunu da konuşalım. Bilge Karasu'nun Metis'le il, ilişkisi ve ilgisi neydi? Bununla ...buna ilişkin söyleyebileceğiniz şeyler var mı acaba? Yani Bilge Karasu'nun her şeyden önce... ...çok büyük bir sevgi ilişkisi vardı. Ee, bir, özellikle bizden kaynaklanan tabii. Ama onun da buraya yönelik... ...özel bir muhabbet duyduğu söylenebilir. Hı hı. Ee, buraya geçtiği zaman... ...epey mutlu olduğunu... E, ...sevgili arkadaşım... ...Büge e, sık sık anlatır. E, hatta işte o kadar mutlu oldu ki... E, ...bir sürü şeyi de... ...bize bıraktı. Yani... Hı hı bir fon oluşturmamız için onun yönetimini Füsun Hanım'la beraber bir de edip yayın yönetmenimiz Müge Hanımı bıraktılar bir, ve işte o fonla. Şunu Bir ödül koyalım demişiniz galiba. O istememiş. Evet. Ödül ben... istemiyorum. Hani gençleri destekleyecek bir fon olabilir gibi bir şey eklemek evet, o çok e, hoş e, bir yaklaşım. Evet, evet, yani ödülden bol bir de. şey yok Mehmet'te. Evet, evet, ödül o, ödül bol, istemiyorum. Gençleri destekleyecek bir fon olsun. Harika bir yaklaşım. Yani. Evet. Yani. Dolayısıyla bu fonu da şimdi biraz detaylandıralım. Evet. Bu fon neler yapıyor? Bu fon nasıl yönetiliyor? Bu fon esasen e, şimdiye kadar özel bir şey yapılmamıştı. Sadece yapılmaya değer, hak etten Bil Hı -hı. Bilge Bey'in de. E, ...yapıldığını duyduğu zaman çok mutlu olacağını düşündüğümüz bir iş olsun diye bekliyorduk ki... ...o sırada Süha bize bir öneriyle geldi ve o öneri çok hoşumuza gittiği için... ...onunla çakıştırdık doğrusunu söylemek gerekse. Önerinin ayrıntılarını herhalde Evet, öneri de, derken dan. Edebiyat İncelemeleri dizisinden bahsediyoruz. Bilge Karasu Edebiyat İncelemeleri dizisi. Bunu açıklar mısınız lütfen Süha Tamam Ben şimdi bunu bir iki cümleyle açıklayacağım. Yalnız ondan önce... Metis yayınlarının Metis eleştiri dizisinin memleketimize ne kadar büyük katkılarda bulunduğunu söylemek istiyorum. Bu şöyle ben yani 15 yıldır falan üniversitede işte edebiyat kuramları dersini veriyorum. Bu Metis dizisi olmasaydı biz bu dersleri belki de yapamayacaktık. Hani iyi iyi ki Allah'tan diyeyim. Metis var, Tuncay var, oradaki değerli dostlarımız var ki bu kitapları çıkartıyorlar. Bu kitaplar dünya çapında e, önü çıkan büyük e, önemli kuramcıların kitapları. Türkçe'ye çeviriyorlar, çok güzel şekilde çeviriyorlar. Çevirinin kaliteli olması da önemli takip evet. edersiniz. E, abuk sabuk çeviriler değil bunlar, çok ciddi çeviriler. İşte buradan işte Rene Girard, Frederick Jameson, Dorit Kohn gibi büyük kuramcıların kitapları çıkıyor ve iyi ki Türkiye'de bu yayın var, bu dizileri var ve biz de bu sayede eğitim yapabiliyoruz öğrencilerimizle, <gülüyor> yüksek lisans ve doktora dersleri yapabiliyoruz. Olmasa belki yapamayacaktık. Tuncay'a karşınızda bir daha teşekkür ya ediyorum. Benden önce belki Orhan Koçak'a teşekkür etmek. Or Orhan Koçak başlatan diziyi başlatan. Kişi başlatan. kişiydi. Ben devam ettim. Orhan Koçak başlattı. Tuncay Birkan arkadaşımız devam ettiriyor. Şimdi Metis Eliştir'in Bilgi Karası Edebiyat İnceleme dizisine gelince şöyle üniversitelerimizde Türk Edebiyatı alanında yapılan anlamlı çalışmalar var. Master çalışmaları, doktora çalışmaları Bunlar da bu uluslararası eleştiri dizisinin parçası olabilir diye düşündük ve buna başladık. Ee, tabii bu, seçici davranıyoruz. Böyle her, herhangi bir metni biz yayınlamayız. Yani Frederick Jamesinden sonra işte diyelim Leyhan Tutomlu'nun Yaşamasız Yazabilmek kitabı yayınlanabilir. Ama belki başka başkası da olmaz. Ondan sonra ik ikinci kitabımız Jale Özat'a dirilik yapanın kabuğunu kuran hikaye kitabı yayınlandı önümüzdeki dönem, önümüzdeki sezon diyelim. Eylül para dizi sürecek. Hangi kitapların çıkacağını şimdi açıklamayalım. İki tanesini söyleyebiliriz belki. <gülüyor> evet iyi olur. Söylemeyelim. Yani bir şöyle diyelim o zaman ee, Türk, Türk şiir üzerine, modern Türk şiiri üzerine, şiirin üzerine, üzerine tek var. tek evet. yazarlar hatta bazen tek tek kitaplar üzerine de e, kitaplar olacak diyebiliriz. Evet, evet bu devam ediyor dizimiz. Bu ee, bu benim açımdan bir hoca olarak heyecan verici bir gelişme. METİS'i de çok yani, teşekkür ediyoruz. Uluslararası alanda yapılan çalışmaların yanı sıra ve onun içinde Türk edebiyatta yapılan incelemeler de çıkıyor. Türk edebiyatta derken de yani, muhakkak işte şey olması gerekmiyor. Yani Türk... Değil. Türk edebiyatı ile ilgili olabilir. Onun, onun hakkında olabilir. işte Türk kökenli olmayan bir yazarın Türkçe bir yapıtı olabilir. Onun gibi Türk, Türkiyeli edebiyat olabilir. Türkçe edebiyatı yani öyle bir geniş şeyimiz var. ne diyeyim? Spektrum var. Evet, ben de belki şunu ekleyebilirim. Demin Hı. söylemeye çalışıp beceremediğim bir şey. Bilge Karasu'da öne çıkan şey baktığımızda edebiyat anlayışında fikir görüyoruz, düşünce görüyoruz her şeyden önce. Yani öyle tırnak içinde hisli duygularla falan yazmakla hiç alakası olmayan bir insandı. Çok sağlam bir düşünsel altyapıdan besleniyordu. O yüzdendir ki böyle bir projeye onun çok coşkuyla bakacağını düşündük. Yani edebiyat hakkında düşünmek... Ee, bizim ülkemizde maalesef çok da e, parlak bir biçimde yapılabilen bir şey olmadı. Çok az sayıda eleştirmenimiz var. E, edebiyat e, yapıtlarının mini bir para ama bunları değerlendirip e, bir değerler skalasına oturtacak şeyimiz hiç yoktu birikimimiz. Bu birikimi özendirmek açısından da böyle bir şey için kullanmak fonu çok doğru oldu diye düşünüyorum. Evet Tuncacığım çok, çok haklısın. Türk Edebiyatı'nda modern ve uluslararası anlamda, çağdaş anlamda eleştirel düşünce yeni başlıyor diye düşünüyorum. Bu ve Bilge Karasu dizisinde bu kitaplar çıkmaya başladı. Bilge Karasu hayatta olsaydı şu anda bu gençlerin bu gurur duyacaktı. Peki Süha Bey iki kitap yayınlandı Bilge Karası Su, Edebiyat İncelemeleri dizisi kapsamında. Bu iki kitabın biraz içeriğine bakacak olursak neler anlatmak istersiniz? Efendim şimdi birinci kitabımız Reyhan Tutumlu'nun e, Yaşamasız Yazabilmek başlıklı kitabı. E, neyi anlatıyor? Vüsat Bener'in yapıtlarını anlatabilimsel bir yaklaşım e, alt başlığı kitabın. Ki Hüsat Bey'in de Bilge Bey'in çok yakın arkadaşı Evet yani Ankara Hüseyin. yıllarından aralarında <gülüyor> evet, evet. büyük bir yakınlık muhabbeti vardır. Şimdi burada Hüsat Bener yani 50'li yılların edebiyatında yenilik yaratmış, yenilikçinin öncülüğünü yapmış bir yazarımız. Onunla ilgili derinlemesine bir çalışma daha önce bir tane vardı. Semih Gümüş'ün çalışması vardı. Onu da anmadan geçmeyelim. Fakat daha kapsamını bir doktora tezi şeklinde hazırlanan çalışma Reyhan Tutun'un çalışmasıydı. Bir ödül de almıştı. Yani ha ondan tamam, ondan. çok Onu güzel hatırladım. hatırlattın hadi sen söyle. Mehmet Fuat Mehmet <gülüyor> Fuat 2007 yılında evet. Mehmet Fuat Elishir ödülünü aldı ve ilk defa bir teze Mehmet Fuat Elishir ödülü verildi ve bu da Reyhan Tutun'un çalışmasıydı. Şimdi ikinci kitaba geçiyorum. O da Jale Özat'a delik yapanın kabuğunu kıran hikaye başlıklı 50 yılların öykücülüğünü anlatan çalışması. Jale Özat'a delik yapan bu kitabında şunu irdeliyor. 50 yıllarda Türkiye'de, Türkiye'de bir öyküde bir patlama yaşandı. Patlama derken yani şey modernleşme yaşanmaya başladı. Bu nasıl oldu? Bunu hazırlayanlar kimlerdi? Bunu hazırlayanlar Sayit Faikti, Vusat Benerdi, Nezih Meriçti. Daha sonra kuşağın oluşturan yani 50 ile 50 ile 60 arasında kuşa oluşturan isimler kimlerdi? Onlardan uzun onları uzun uzun irdeliyor. İçelik ve biçim açısından hangi yenilikler getirildi? 50'lerde bunu irdeliyor bir de 50lerde sadece öyküde yenilik yaşanmadı başka farklı alanlar yani sanatın diğer alanlarında da da şey oldu işte resimde mimaride hadi ekleyin <gülüyor> <gülüyor> müzikte önemli değişimler oldu dolayısıyla Türk öykücülüğündeki bu yenilenme de bu modernleşme hamlesi de başı başına yani yalnız kalan bir öyle değildi. Birlikte bu, bu, sanatlarda e, aşamalar yapılıyor. Cihal Özat'ın ilk yapan da kitabında bunları inceliyor. Hangi yazarlar var? Öz ve biçim açısından hangi yenilikler yapıldı? Bu çalışma şu bakımda önemli. Bir sonraki çalışmaya e, zemin hazırlıyor. Acaba romanda ne oldu? Acaba şiirde o dönemde mesela şiirde de o yıllarda ikinci yenilenen bir hamle Vardı bir hı hı. aşama gerçekleşmişti. Bu konularda çalışmalar gelecek peş peşe devam ediyoruz. Meraklı bekliyoruz. <gülüyor> <Meraklı. gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz misafirimiz olduğunuz için. Biz, te teşekkür, Biz ederiz. teşekkür ederiz. 94.9 Açık Radyo Açık Dertli programının içindeydik canlı yayında saat 19:26-14. Bilge Karasu konuştuk ölümünün 15. yıl dönümünde Metis yayınlarından Süha Uğuz Ertem bizimle birlikteydi. Metis eleştiri ve Bilge Karasu Edebiyat İncelemesi e, dizisi yayın yönetmeni aynı zamanda Tuncay, Tuncay Birkan da bizimle birlikteydi. Burada Metis eleştiri dizisi yayın yönetmeniyle birlikte Bilge Karasu'yu konuştuk ölümünün 15. yıl dönümünde.